1895, numaralı konu, Hazreti Ömer şehit edildiğinde cinlerin matem tutarak ağlamaları, evet, Hazreti Ömer'in öldürüldüğü gece Yemen'de bulunan Tebale Dağı'ndan şöyle bir ses işitildi, ağlayabilecek durumda olan herkes İslam için ağlasın, çünkü Hazreti Peygamber aramızdan henüz ayrılmışken İslam neredeyse helake yaklaşmıştır, artık bundan böyle dünyada hayır kalmadı, ahirete kesinlikle inananlar dünyadan usanıp yüz çevirdiler, insanlar bunu kimin söylemiş olduğuna araştırdılarsa da hiç kimseyi bulamadılar.